Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, Gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bir zamanlar İbrahim, İsmail'le beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin.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 Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. Havariler, Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz, dediler. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti.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 Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi. Peygamberi ve Kur'an'ı işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla.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 Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen, Daha bir müddet savaşı farskılmasan kılmasan olmaz mıydı? Dediler. Onlara de ki, Dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Resûle indirileni duydukları zaman, Tanıyıp bildikleri gerçeği işitiyor olmalarından dolayı, Gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, iman ettik. Bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki, bu bizim için, hem geçmişimiz ve geleceğimiz için bir bayram olsun, hem de senin katından insanlara bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Deki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 Şüphesiz, Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan, merhamet edendir. Adem ile eşi dediler ki, Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürdünce de, Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma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 ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz.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 Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Onlar da dediler ki, Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. Ve bizi rahmetinle kafirler topluluğundan kurtar.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 Yakındır müddete kadar bize süre verdi senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün onlara şöyle denilir. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Bu ayeti de anne babaya dua emrediliyor. Onları esirgiyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger, ve, Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et, diyerek dua et. Ve, şöyle niyaz et, Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmama sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve, Rabbimiz, bize tarafından rahmet ver, bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla, demişlerdi. Musa, Rabbim dedi, yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden şuba çöz ki sözümü anlasınlar. Dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. işitir ve görürüm. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an okumakta acele etme. Ve Rabbim benim ilmimi arttır de. Eğer biz bundan Kur'an'dan önce onları bir azapla helak etseydik muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi!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 Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Her şeyi sonunda senindir. Muhammed, Rabbim, onlar hakkında adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi. Ve de ki, Rabbim,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 Azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Zira kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin, demişlerdi. Resulüm de ki, Bağışla ve merhamet et Rabbim. Sen merhametlilerin en iyisisin. Peygamber der ki, Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Ve şöyle derler, Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir.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 Resulüm de ki kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin Ey inkarcılar size resulün bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız onun için azap yakanızı bırakmayacaktır Zarar yok dediler nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasibeyle. Beni naim cennetinin varislerinden kıl. İnsanların dirilecekleri gün beni mahcubetme. etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Ey Rabbim ''Beni ve ailemi onların yapa geldikleri bu kötülüğün azabından kurtar.'' Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, ''Ey Rabbim, beni gerek bana, gerekse ana babama verdiği nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat.'' Musa, ''Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım. Beni bağışla.'' dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. ''Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar.'' dedi. Bunun üzerine Musa, onların yerine koyunlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve ''Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra lütfuna muhtacım.'' dedi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 Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, namaz kılın ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Cennette şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Süleyman, Rabbim, beni bağışla, bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz, sen daima bağışta bulunansın, dedi. Resulüm, Kulumuz Eyyub-u O Rabbine,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 cehennem azabından koru derler Rabbimiz onları da onların atalarından zevcelerinden nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy şüphesiz aziz ve hakim olan sensin biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu